Allah'ım da söz duayla Rabbim geldim huzuruna Rabbim geldim huzuruna Hani olan bu alemde Geçeceğiz evki beni ahne Dalıp çıktım bir albare Rabbim Mandoluş yüreğim, acı çile Ak yana... Tevito